bir küçük bebeğim var Allah başlasın diyelim ne Kur'an okuyabiliyorum ne namaz kılabiliyorum biraz yaramazca afacan bir oğlum var diyor çocuğumuz var diyor ne yapmalıyım demiş. Evet çocuklar afacan olur hareketli olur bazı yerlerde yaramaz deniyor hayır niye yaramaz olsun hareketli çocuk afacan çocukluğunun gereğini yapıyor. Şimdi çocuklarımızı biz bahçemiz var da salı verdik oynadı yoruldular eve gelip e, uyumadılarsa tamam. Hı hı. Ama e, dört duvar arasında zavallı çocuklar akşama kadar ne yapacağını bilmiyor. Yani günümüz e, şehir hayatının getirdiği sıkıntılar var. Bu yavru bahçede bağda oynasa e, kendini yorabilse zaten mışıl mışıl uyuyacak. Bu evde dura dura hadi biraz uyuyor ama kalktığı zaman tekrar hareket var. E bol bol da yiyor maşallah. Öyle Enerji atamıyor. Enerjisi de var. Eskiden hadi yoktu vesaire çocuklara ikram edilemiyordu belki ama e şimdi biraz mama veriyorsun. Arkadan süt olmadı, meyve olmadı, muz olmadı şu vesaire gibi. Çocuklarımızın bakımı iyi olanlar için. Evet. E böyle yemeği içmesi güzel olan, çok olan. Bakımı iyi olan bir evladımız bu enerjisini sarf edecek. Nerede? Ya annesinin tepesinde, ya dedesinin sırtında, ya babasının kucağında. Yani bir şeyler yapacak bu. Evet. Bu gayet normaldir. Ancak çok hareketli olursa anneleri biraz perişan ediyor bu davranış. Namaz kılacak üstüne çıkıyor. Kur'an okuyacak yanına geliyor, benimle ilgilen diyor. Ne yapmalı? Mevlaya dua etsin, niyaz etsin, yardım talebesin. Hatta namaz bile kıldırmayabilir. Yani böyle bir sıkıntı olabilir. Evet. Hatta aklıma şu bile geliyor. Çocuk öyle bir çocuk ki size kesinlikle namaz kıldırmıyor. İldiği Vakit de geçiyor. Anda alıyor. Ne yapacak bu anne? Acaba cem yapabilir mi diye bunlar için ne düşünülebilir? Hmm. Yani böyle çocuklar olabilir. Hiç mümkün değil hocam bir namaz boyu. Tamamen üzerimde inmiyor, ağlıyor, sızlıyor. Bu durumda ne yapalım? Bu çocukla meşgul olmanız başlı başına bir ibadet aslında. Hmm. Ee, ama fırsatını bulun kısa sürede farzını kılarak namazı vaktinde kılmanın gayreti evet. içinde olun. Buna rağmen hiçbir fırsat vermiyorsa cem etme yolu da hmm. bunlar için belki yapılabilecek tavsiyeler arasındadır. Evet. Yani ne yapmalıyım derken mesela Kur'an-ı Kerim... Ee, okuyorum ama çocuk da bir yandan ağlıyor o ağlarken ben işime devam mı etmeliyim hani ibadetimi yapmak için e, Kur'an-ı Kerim okumaya devam mı edeyim yoksa onu bırakıp çocukla mı ilgileneyim hangisi yani, daha faziletlidir diye çocuğun bir çocuğun ağlamasını olur. dindirmek aslında Kur'an okumak kadar faziletlidir yani hı hı. biz ibadeti sadece Kur'an okumak zannediyoruz hayır çocukla meşgul olmak ona bir şeyler öğretmek ee, onun başını okşamak vesaire bunlar da ibadettir Ha biz arzu ederiz ki çocuğumuz bir miktar uyusun o arada ben Kur'an okuyayım. Yapabiliyorsanız ne ala ama buna da fırsat vermiyorsa Cenab-ı Hak sizi biliyor. Öncelikle çocuğunuzla meşgul olun e, onun bir takım ihtiyaçlarını gidermeye çalışın. Yani acaba çocuk niye ağlıyor konusu artık hanımların alanına giriyor. Gaz olabilir, karnı açtır e, yahut bir hastalığı vardır. Hı hı. Yani onu da artık hanımefendiler bilirler ona göre bir tedbir uygulamaya çalışacaklar ama çocukların hareketli olup evde çok fazla afacanlık yapmalarının en önemli sebebi yeme içmelerinin fazla oluşu bir de mekanların çocukları tatmin etmemesidir yani o mekanda çocuk yorulamıyor evet. dolayısıyla uykusu gelmiyor bu acısını kimden çıkarıyor babasından annesinden diğer büyüklüğünden çıkarıyor. Evet.